1428 numaralı konu Hazreti Ömerle Ensar'dan bir komşusunun nöbette ilim talep etmeleri Hazreti Ömer şöyle anlatıyor Ensar'dan olan bir komşumla birlikte beni Yümeyye bin Zeyt kabilesinin oturmakta olduğu Medine'nin dış mahallelerinden birinde oturuyorduk onunla Hazreti Peygamber'in yanına bir gün o bir gün de ben gitmek üzere anlaşmıştık Böylece sırası gelen sabahleyin Hazreti Peygamber'in yanına gidiyor ve akşam döndüğünde o gün gelen vahiyleri ve cereyan eden hadiseleri arkadaşına anlatıyordu. Sıranın komşumda olduğu bir gün o, akşam dönüşünde kapıyı acele acele çalarak, Ömer burada mıdır, diye sordu. Onun bu telaşlı halinden fena halde ilk kapıya koştum, bugün büyük bir şey oldu, Hazreti Peygamber, eşlerini boşadılar, dedi, bunun üzerine, ben de böyle bir şey olmasından, korkup duruyordum, dedim, o gece sabahı zor ettim, sabah namazını kıldıktan sonra elbiselerimi değiştirip Medine'ye indim, doğruca Hafsa'nın hücresine gittim, kızım Hafsa ağlamaktaydı, ona, Hz. Peygamber'in sizi boşadıkları doğru mu, diye sordum, Hafsa, bilmiyorum, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber'in yanına vardım, ayakta durarak, ey Allah'ın Resulü, hanımlarınızı boşadığınız doğru mu, dedim, hayır, buyurdular, bu cevabı aldığımda elahu ekber diye bağırdım.